738, numaralı konu, Huzeyfe'nin, başkanların kapıları fitne yerleridir, demesi, evet, Huzeyfe bir gün, fitne yerlerine gitmekten sakınınız, dedi, bunun üzerine birisi, ey Eba Abdillah, bu fitne yerlerin neresidir, diye sordu, Huzeyfe de, emirlerin huzurudur, çünkü sizler onların yanına giriyor, yalan söyledikleri halde onları tasdik ediyor ve onu kendisinde bulunmayan şeylerle met ediyorsunuz, dedi.